Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acik Efendim bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. E, ve hemen e, ilk konuğumuza telefonla bağlanıyoruz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza. Şu anda hatta. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz, hoş yurt Evet. Evet. Onun için geçen hafta görüşemedik ama daha da iyi oldu. Çünkü enteresan bu yabancı sitelerde 2013 yılı depremlerine ilişkin bilgilerde daha toplanıyor herhalde. Evet, Aralık ayı henüz tamamlanmadı herhalde. Evet, bu, ne, bunun bir nedeni var mıdır hocam? Yok, ancak yani bunlar da çünkü artçılar ayıklanıyor içerisinden. Yani evet. ana şoklar konuluyor. Ee, katalogların zaman zaman düzenlemelere ihtiyacı oluyor. Genel olarak e, Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl genelde yayınlanmıyor. Evet, demek ki biz Şubat ayı gibi tekrar o istatistiklere bakmak durumunda kalacağız. Ama 2013 yılı... E, bir değerlendirsek hocam Elbette. özellikle depremsellik açısından değerlendirsek neleri ön plana çıkartmamız lazım? Evet şimdi isterseniz yıllık ortalamalarla başlayalım. Lütfen. Bugüne kadar olan depremler değerlendirildiği zaman bu çok tabi sabit değer değil ama ortalama değer olarak söylersek dünyada bir tane. 8 ya da üzerinde deprem oluyor her yıl ortalama, 7 ile 8 arası 15 tane, 6 ile 7 arası 134 tane, 5 ile 6 arası 1320 tane, 4 ile 4.9 arası 13.000 tane, 3 ile 4 arası 130.000 tane, 2 ile 2, 3 arası da 1.300.000 tane ortalama her yıl deprem oluyor. E, bu sayı aşağı yukarı bu 2013 yılında da e, tuttu 2 tane 8'den büyük deprem var. Bunlardan bir tanesi e, oH ok, denizinde 8.3 Mayıs ayında olan bir deprem. İkinci büyükte de gene Pasifik çevresinde olan depremlerden bir tanesi 8 büyüklüğünde e, ve bu depremlerin hemen hemen önemlilerin tamamı, Pasifik çevresinde gerçekleşti. Onun dışında yedi ile sekiz arasında on altı tane deprem olmuş. Bunların gene önemli bir kısmı Pasifik çevresi, işte Avustralya çevresi gene levha sınırlarında levhaların dalıp battığı yerlerde olmuş. Japonya'da yedi nokta birlik bir deprem var. Pakistan'da 7.7'lik bir deprem var. Büyük depremlerden e, birisi de orası. Evet. evet. evet. Peru'da var. E, 7.1'lik bir deprem oldu. E, bunun dışında gördüklerimin listedekilerin hemen hemen tamamı ha, İran'da var 7.7'lik bir deprem. Deprem. Evet. Nisan ayında, geçtiğimiz Nisan ayında olmuştu. E, Endonezya'da ve Solomon adaları, Alaska olmak üzere fakat geçtiğimiz yıl olan bu depremlerin çok önemli kısmı denizde oldular. Yerleşim birimlerine büyük ölçüde uzak oldular. Bu olan 16 depremin aşağı yukarı 12 tanesi ya da 10 tanesi deniz içerisinde ve dalma batma kuşakları dediğimiz ...derin odaklı depremler şeklinde gerçekleşti. Bir de baya derinde gerçekleşmiş değil mi hocam? Evet, Mesela evet, 8.3, 608-609 kilometre dipte evet. gerçekleşiyor. Evet, çok derin depremler. Tabii derin olsunlar inşallah, hep öyle diye. Evet, değil mi? <gülüyor> Yüzeye yaklaşmasınlar. Evet. Ee, o nedenle geçtiğimiz yıl deprem açısından... hani ...çok büyük felaketlerin bir öncekilere kıyaslayacak olursak... Örneğin bir Japonya gibi bir Sumatra gibi e, felaketlerin, büyük felaketlerin gelişmediği e, bir yıl olarak e, görülüyor. E, elbette ki e, can kayıpları oldu, e, mal kayıpları oldu. Ama öncekilere oranla biraz daha e, deprem etkisini az yaşadığımız bir yıl oldu diye düşünüyorum geçtiğimiz yıl. Evet, mesela geçen yılla karşılaştırdığımız, karşılaştırdığımız zaman sekiz ve üzeri deprem sayısı gene iki. Yedi ile sekiz arasındaki deprem on altı adet diye belirtmiştiniz. Geçen sene on iki. Fakat geçen sene düşük olmakla birlikte can kaybı var. Yedi yüz altmış sekiz kişi canını kaybetti depremlerde. Bu sene bir de 5'in üstündeki deprem sayısı itibariyle de oldukça sınırlı bir şeyimiz var herhalde. Evet. 68 tane çıkartabildim ben USGS sitesinden. Evet. Geçen sene ise 5 ve üzeri deprem sayısı oldukça yüksek. 1500'ün üzerinde. Evet. 1600'e yakın bir sayı var. Bu sene ise 5'in üzerindeki deprem sayısı... Ee, toplamda 68 adet ee, ucuz kurtardık gibi görünüyor hocam öyle değil mi? Öyle görünüyor dünya açısından baktığımızda. Aslında Türkiye için de büyük ölçüde öyle. Ee, Türkiye'de de ben aylar bazında şöyle bir e, liste çıkarttım. Çünkü geçen bu 2013'ün e, katalogları tam olarak çıkmadı. Ama evet. e, büyük depremler açısından baktığımızda Ocak ayında 5.7 Ege Denizi, Nisan'da 5.1 Akdeniz, Mayıs'ta 5 Gürcistan, komşularımız da dahil buna. Evet. Haziran'da 6 Akdeniz, Girit-Rodos çevresi ve 5.7, iki tane orada deprem var Haziran ayında. Temmuz'da Gökçeada'da bir deprem olmuş ve bizi epey bir korkutmuştu, 5.3. Ağustos'ta gene Yunanistan'da, Adalar'da 5 ve 5.1 Eylül'de gene Türkiye'deki 5.1 Eylül ayında Muş'ta olan bir depremimiz var. Gene Güney Ege'de e, Platanos Adası'nda 6.4'lük bir deprem var Ekim ayında. Kasım'da 5.4 ve gene Türkiye'yi epeyce korkutan Bolu'da 4.8'lik bir deprem olmuştu. Dolayısıyla 2013 bilançosuna baktığımız zaman ...Türkiye'de de gene can kaybı olan bir deprem olmadı. O bakımdan geçtiğimiz yılda biraz şanslı olarak atlattığımızı söylemek mümkün. Evet hocam, iki, iki deprem için korkuttu dediniz. Birisi Gökçeada 5.3, 30 evet. Temmuz günü gerçekleşen. Diğeri de 24 Kasım'da gerçekleşen 4.8 Bolu depremi. Evet. Neden bu iki depremin korkutucu olduğunu belirttiniz... Bunlar Kuzey Anadolu fayı üzerinde e, Türkiye'nin deprem açısından en belalı fayı diyebiliriz. En büyük depremleri üretmiş olan. E, aynı zamanda Marmara Denizi içerisinde de gene e, Tekirdağ açıklarında olan gene dört civarlarında depremler vardı. Tabi Kuzey Anadolu fayı üzerinde olan her deprem bizim için biraz daha korkutucu. Çünkü diğerlerine oranla daha büyük deprem üreten bir fay. Evet. Ee, ve üzerinde belli kesimlerde e, deprem beklediğimiz e, bir fay. E, özellikle batı kesimlerde e, Marmara ve çevresi Ege yöresi bizim için risk taşıyan bölgeler. O açıdan e, diğerlerine oranla daha korkutucu e, dediğim faylar. E, Bolu'da 4.8'lik bir deprem var. Bolu çevresinde bizim daha önce 99 depreminde kırılmamış 99 kırığıyla 1944'te kırılan kesim arasında Bolu Ovası'ndan geçmesini beklediğimiz bir deprem var. Bu belki 5,5-6'lara kadar çıkabilecek çok büyük olmayan bir deprem. Ben doğrusu Bolu'yu duyunca acaba orası mı kırıldı demiştim ama Bolu Ovası'nın kuzeyinde ikinci bir fayda meydana geldi. Gene Gökçeada'ya baktığımız zaman Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası'ndan Yunanistan'a kadar giden Kuzey Anadolu fayının bir önemli bir kolu var. Kuzey kol ve çok deprem üretmiş bir kol. O açıdan orada olan deprem de bizim için dikkat çeker depremlerden bir tanesi. Evet bir de Aralık ayında 8 Aralık ve 28 Aralık'ta Antalya Körfezi'nde iki tane deprem var hocam. 5 evet. ve altı büyüklüğünde. Bu depremler için ne diyebiliriz? Şimdi aslında e, Akdeniz'de oldukça yoğun bir e, deprem aktivitesi gördük. Aşağı yukarı Hatay e, Amik Ovası'ndan başlayan Samandağ'dan geçerek Kıbrıs'a uzanan Kıbrıs'tan tekrar Antalya körfezine gelen ve oradan Antalya körfezinden tekrar dönerek Girit'e kadar uzanan bir tektonik hat var. Bu hat boyunca e, Akdeniz e, tabanı Anadolu'nun altına doğru dalıyor ve bu e, dalma batma zona dediğimiz zonda da geçtiğimiz yılda oldukça fazla e, bir hareketlilik gördük. 4, 5 ve 6'yı bulan işte. Evet, 23 Ekim'de de 4,5 var değil mi? Evet. evet. 6,4'e kadar çıkan burada 6,5'a ulaşan depremler oldu. Haziran'da gene 6 ve 5,7'lik bu kuşak boyunca depremler var. Burası geçtiğimiz yıl oldukça faaldi ve hala bu faaliyetini sürdürüyor. Geçmişte Akdeniz'e baktığımız zaman Akdeniz kıyılarında önemli depremlerin izlerini görüyoruz. Ve e, bu sözünü ettiğimiz hat üzerinde 7.5'e 7 kadar çıkan geçmişte olmuş depremler var. Ve bu depremlerin yol açtığı Akdeniz kıyılarında gördüğümüz tsunamiler var. Mesela Hatay Yıldırı yöresinde bizim çalıştığımız e, deniz taraçası dediğimiz eski deniz çökellerini bugün denizden 200 metre kadar yukarıda görüyoruz. Bu da faylarla ve depremlerle Bölgenin yüksele yüksele geçmişteki yaklaşık 130 bin yıl önceden bugüne kadar 200 metre yükseldiğini gösteriyor ki bu ortalama senede 1 santimetre, 1,5 santimetreye varan e, jeolojik anlamıyla çok hızlı bir yükselme. Bunun sonucu elbette çok sayıda deprem. E, o nedenle Akdeniz çevresi e, aktif bir bölge. E, Antalya depremi ya da Rodos'ta, Fethiye'de olabilecek depremler, Türkiye için Kıbrıs'ta ve Hatay'da olabilecek depremler açısından da bu bölgenin aktif olduğunu ve sıkışmaya devam ederek deprem ürettiğini göstermesi açısından önemli depremler bu karşılaştıklarımız. Evet, depremler açısından 2013'ü. Nispeten daha iyi geçirdiğimizi ifade etmek mümkün ama evet. onun dışında afetler açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğiz herhalde değil mi hocam? Yani hem Elbette. sel baskınları olsun çeşitli bölgelerde ortaya çıkan sorunlar olsun bu konuda söyleyebileceğimiz herhangi bir şey var mı bir değerlendirme var mı? Elbette. Yani en önemlisini yaşıyoruz. Kuraklık. Bakın e, ocağın ortasına geldik. Bahar havası var dışarıda. Damla yağmur düşmüyor. Sebze meyve fiyatları artıyor. E, bundan güzel, bun, güzel demeyelim de yani bundan e, anlaşılır bir afet örneği var mıdır? Türkiye'nin herhalde önümüzdeki süreçte karşılaşacağı temel afetlerden bir tanesi. Kuraklık. E, bu sadece Türkiye ile değil ama Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için Türkiye için de son derece önemli Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı Bir kuraklık Ve daha doğrusu biraz daha geniş Söyleyecek olursak iklim değişikliği Tabi bunun sonucu seller Ve çeşitli Meteorolojik afetler Dediğimiz afetler oluşuyor Geçtiğimiz yılda da Bunun çok sayıda örneklerini gördük Su baskınlarını, selleri, çığları Yaşadık ve bunları sanıyorum ki giderek artan oranda önümüzdeki süreçte yaşayacağız. Evet. E, hocam bir de e, sizin açınızdan, yer bilimciler açısından... E, ...geçen yılın en dikkat çekici gelişmesi veya olayı e, diyebileceğimiz... E, ...belirtebileceğiniz herhangi bir şeyimiz var mı? Yani böyle çok spesifik bir... Şey, geçtiğimiz yıl içerisinde benim bildiğim kadarıyla çok böyle bir aklında kalan bir olay yok. Ama e, yer bilimlerinin e, giderek artan önemini geçtiğimiz yıllarda da yaşadığımız çok çeşitli olayda kavramaya başladık diye düşünüyorum. E, ülkemiz tabii ekonomik olarak gelişmesiyle beraber çok sayıda projeye imza atıyor bu projeler içerisinde enerji e, üretim projeleri, ulaşım projeleri başta olmak üzere. Ve bunlar içerisinde yer bilimlerinin e, giderek daha e, önem kazandığını görüyoruz. Bu açıdan belki e, yer bilimlerinin e, diğer alanlarla birlikte mühendislik açısından da e, öneminin vurgulandığı bir yıl oldu diye düşünüyorum. Evet, araştırmalar açısından söyleyebileceğimiz bir not var mı? Yani araştırmalar açısından bizim için verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 2013'ün e, özellikle demi sözünü ettiğim Hatay yöresinde yaptığımız çalışmalar bizler için oldukça başarılıydı. E, geçtiğimiz haftalarda da bunun sonuçlarını yayınladık ve hemen e, ciddi tepkiler de almaya başladık, olumlu tepkiler almaya başladık. O açıdan 2013 e, kişisel olarak benim e, oldukça fazla uluslararası yayına imza attım bir yıl oldu. Aa. Tebrik e, ederiz hocam da, bu çok önemli. Ediyorum. Çok sağlı. E, o açıdan da bizler için e, başarılı bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hatay araştırması ile ilgili dinleyicilerimizle paylaşabileceğimiz e, bazı satır başları var mı? Elbette. Yani burası da çok enteresan daha önce de 1960'lı yıllardan bu yana aslında çalışılan, araştırılan bir bölge Hatay yöresi. Özellikle Akdeniz kıyısında çok sayıda eski deniz çökelleri var. Bu deniz çökellerinin ne zamanda, ne kadar yükseldiği konusunda bir araştırma yapıyorduk. Son 3 yıldır yürüttüğümüz bir araştırmaydı. Bu sonuçlandı. Ve enteresan sonuçlarından bir tanesi örneğin Aşağı yukarı 100 bin yıl kadar önce Antakya'ya kadar denizin girmiş olduğunu bulduk ki bu ilginçtir. Belki Antakya'nın uzun dönem insanlık açısından uzun, jeoloji açısından kısa dönem özellikleri anlamında enteresan bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Gene demin söylediğimiz gibi geçmişte sahilde olan yerlerin bugün 200 metreye 180 metre yukarıda olması ve bunu doğrudan bakar bakmaz insanların göreceği bir netlikte olması oldukça enteresan dünyamızın dinamiklerini anlama açısından. Evet bu da bir uluslararası yayına konu oldu herhalde evet, değil mi? Evet basıldı o da. Peki hocam tebrik ederiz teşekkür çok teşekkür ederiz ediyoruz, çok verdiğiniz bilgiler için ve 2013 yılı değerlendirmeleriniz için. Dileriz 2014'ü de bu şekilde geçirelim. Evet. Biraz daha risklerin önlenmesine fırsat tanıyacak günler yaşayalım. Ben de aynı dilekleri paylaşıyoruz. İyi seneler diliyorum bütün sizlere ve izleyicilerimize. Çok çok teşekkürler hocam. Biz de size iyi seneler diliyoruz. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Kolaylıklar i̇yi dileğiyle. Hoşçakalınız. Evet efendim programımızın bu ilk bölümünde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla e, 2013 yılına ilişkin e, değerlendirmeleri e, aldık e, ve e, özellikle depremsellik açısından e, 2013'ü ucuz atlattığımızı ifade etmemiz mümkün. Toparlarsak 5 ve üzeri e, toplam 68 adet depremin gerçekleştiğini, 6 üzerindeki depremin sayısının 60 olduğunu, 7 ve üzeri depremin 19 adet olduğunu, 8 ve üstü deprem sayısının da 2 adet olduğunu tespit ediyoruz. Bu konuda uluslararası istatistikler detaylı açıklandıktan sonra... Ee, tekrar bir değişiklik var mı yok mu ona bakacağız. Ee, yeniden sizleri bilgilendirme imkanımız olacak. Evet e, biliyorsunuz biz her ay e, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin e, raporlarını, istatistiklerini sizlerle paylaşıyoruz. E, Aralık ayı e, sonunda bir yıl içinde 2013 yılında 1233 işçinin iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdiğini bildiriyor İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Şeyde ise Aralık ayında ise toplam 112 işçi yaşamını yitirdi. Tabii ki bu sayı Kesin bir sayı değil, tespit edilebilen kayıtlara geçebilen, geçirilen miktarı ancak verebiliyoruz, sayıyı verebiliyoruz. Bunların sektörlere göre dağılımı ise şöyle, 26'sı inşaat işçisi, 15'i taşımacılık sektöründe, 13'ü savunma sektöründe, 10'u büro eğitim sektöründe, 9'u tarım emekçisi... 8'i maden işçisi ee, gene 8'i metal işçisi altı enerji işçisi ve 5 belediye e, işçisi e, can vermiş trafik kazaları e, adı verilen diğer şeylerde ise 42 işçi zehirlenme boğulma nedeniyle 18 işçi düşme nedeniyle 16 işçi ezilme ve göçük nedeniyle 13 işçi cam vermiş 2013 yılında ee, Aralık ayında ise altı kadın işçi hayatını kaybetmiş 14 ölüm Antalya'da 12 ölüm İzmir'de altışer ölüm Malatya ve Zonguldak'ta beşer ölüm Bursa İstanbul ve Samsun'da dörder ölüm Muğda Şanlıurfa ve Tekirdağ'da üçer ölüm Adana Aydın, Kocaeli, Kütahya ve Muş'ta, ikişer Ölüm Adıyaman, Bilecik, Erzurum Giresun, Kırklareli Konya, Ordu ve Sivas'ta Birer Ölüm ise Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir Bartın, Düzce, Edirne Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Nevşehir, Osmaniye Siirt, Trabzon, Yozgat ve Trablus'ta yaşanmış Trablus'taki e, Türklere ait şant bir şantiyede Evet, dediğimiz gibi 2013 yılında toplam iş cinayetleri sonucu, iş kazaları sonucu kaybettiğimiz işçi vatandaşlarımızın toplam sayısı, tespit edilen sayı 1233 kişi, yaşamını yitirenlerin 103'ü kadın, 59'u çocuk ve 22'si göçmen işçi. Evet efendim, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Müzik Oxygen, so foxy, then so terrific. Now on a Jap, I'm returning. Bobby spinning out. I was so messed up, you were drunk and high. Just a rambling wreck, coming off the brakes to see what we're shaking. We grew up listening to the music from the best decade ever. talking about. Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz ile 2013 yılı depremselliğini konuştuk, bilgiler aldık. Efendim ikinci bölümde biraz sonra program ortağım Argun Yuma bağlanacağız. Bugün stüdyoya gelemedi ama uzaktan onu programa katacağız. 18 Aralık... Tarihli programımızda bir İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmiştik. O programı dinleyenler hatırlayacaklardır. Ee, son günlerde Açık Radyo'daki birçok programda bu İstanbul Sözleşmesi e, gündeme geldi, konu edildi, konuklarla konuşuldu. Ee, İstanbul Sözleşmesi metnine ulaşabilmek için İstanbul Hepimizin .org sitesini... Ziyaret edebilirsiniz. Hatta bu sözleşmeyi imzalamak için e, gene İstanbul Hepimizin.org sitesinde e, sizi change.org sitesine yönlendirecek bir kırmızı büyük dikdörtgen göreceksiniz. Onu tıkladığınız zaman change.org sitesine gideceksiniz ve orada e, isminizi, soyadınızı... Hangi kentte yaşadığınızı belirterek imzalamanız mümkün. Bu sözleşmeye biz Altın Saatler programı olarak e, oldukça büyük önem veriyoruz. Özellikle de yerel yönetim seçimlerinin gündemde olduğu bu dönemde bu sözleşme hem bu dönemde İstanbulluların birbirlerine karşı taahhütlerini ifade ediyor. Aynı zamanda yerel yönetim Yöneticisi olmaya aday olacak belediye başkan adayları içinde bir taahhütname, bir sözleşme e, özelliğini taşıyor. Ben bu sözleşmeyi şimdi size satır satır okumak istiyorum. Ondan sonra da Argun'a bağlanarak bu sözleşme üzerinde konuşmaya devam edeceğiz.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 Yerel yönetimler, kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlerin ve kar amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır. Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır.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 İstanbul'un kültürel ve doğal mirası uluslararası normlara uygun bir başka bir bakışla korunur. Yönetimler tarihi bölgeleri demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültür kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür. Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır. Geleceği birlikte düşünmek için bu dördüncü başlık ve son başlık. Yerel yönetimler İstanbul'un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını,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 Change.org'a sitesine gidildiği zaman da orada at, soyadı bilgilerinizi vererek yaşadığınız kenti belirterek imzanızı atmanız mümkün. Şimdi telefon attığımızda Argun Yum program ortağımız. Evet Argun merhabalar. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Evet, bir e, bu e, sözleşmeyi e, imzaladın. E, iki evet. e, İstanbul'da yaşıyorsun. Üç üstüne üstlük mimarsın. Neden imzaladın bu sözleşmeyi? Biraz anlatabilir misin? Hangi ihtiyacı görerek imzaladın? Sözleşmedeki o dört başlık, onların altındaki bir takım maddeler, bunlar hepsi yaşamımızda karşılaştığımız, şu veya bu şekilde rahatsız olduğumuz daha iyi götürülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini düşündüğümüz mesleki, insani şehir paylaşan kent hakkı özellikleriyle önemli gördüğümüz meseleler. Bunlar aramızda sürekli konuşulan meselelerdi. Burada sözleşme şeklinde karşımıza çıkması bence bir fırsat oldu ve bu fırsatın kentler tarafından, İstanbullar tarafından da. Çok iyi bir şekilde değerlendirileceğini bekliyorum açıkçası. Burada e, çok e, önemli hedefler var. Önemli ilkeler var. E, bunları sıralamak, daha az önemli, daha çok önemli diye ayırt etmek e, şu anda önemli değil, gerekmez de. E, hakikaten biz bunlara sarılmalıyız. Umarım iyi bir katılım olur, iyi bir imza kampanyası olur. Ee, çok sayıda insan bunu benimsediğini işaret eder imzalarıyla. Bu da e, önümüzdeki dönemin e, yerel seçimlerinde itici bir güç ya bir tartışma zemini, e, ilave bir tartışma zemini, e, şehri geliştirecek bir tartışma zemini olur diye düşündüm. Bunun için imzaladım. Ee, çok da mutluyum. da teşvik ediyorum bunları e, okumaları değerlendirmeleri, imzalamaları ve çevrelerine yaymaları için. Eee acısı bu. Evet e, senin e, geçmişte e, tabii birçok tecrüben var. E, birçok e, yerel seçimi izledin oy kullandın. Şimdi e, Mart ayının 30'unda da yeni bir e, yerel seçimle e, karşı karşıyayız. Ne dersin? Bu e, özellikle e, adaylar nezdinde e, bir e, ses e, yaratır mı? Veyahut da adayların Böyle bir sözleşmeyi imzalamaları mümkün olabilir mi? Gerçi şu anda aday adayları arasında imzalayanlar var ve bunlar da e, sitede yayınlanacak bir müddet sonra. E, nasıl görüyorsun? Yani karşılığını bulacak mı? Çünkü bir de, de Türkiye'de siyaset çok sert. Yani hem kaba hem sert. Bu sözleşme ise kavga etmeyen bir sözleşme. Ee, pozitif mesajlar taşıyor ee, hiç kimseyle kavga etmiyor ee, Hatta e, olması gerekenleri tarif etmek dışında e, bir e, kişisel hedef veya partisel hedef e, bir kesim mi e, hedefleyen herhangi bir e, çabası da yok yani e, işte bugünlerde yaşıyoruz e, özellikle 17 Aralık'tan bu yana daha da yükseldi. Bazı noktalarda şiddete dahi varan bir kavganın içinde Türkiye. Bu şey ise sözleşme ise sakin bir sözleşme. Nasıl görürsün kaderini Bana, bu açıdan? Sakin olması güçlü olması ile ilgili bir şey. Bence hiç kavga edecek bir şey yok. Bunlar kentlerin düşündüğü, arzu ettiği, önerdiği ve varılmasını istediği hedef çıtaları e, ben o bakımdan çok memnunum ve adaylar kadar adaylardan da daha önemlisi kentte yaşayanların bunu benimsemesi, bu benimsediklerini desteklediklerini gösterecek imzaları atmaları, böyle bir e, tartışma ortamına getirmelerini, burada önerilenlerden e, belli e, uygulamalara Doğru, adaylara da de birbirimize de baskı yapmaları. Yani şimdi bak burada bir yönetim, yeni bir yönetim anlayışı için diyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz diyoruz. Buradan daha güzel bir şey olur mu? Şimdi ben çocukken İstanbul 1 milyondu deniyor. E şimdi 15 milyon olduysa diyelim. 15 misli arttı. E bundan sonra bu İstanbul 15 misli daha artmayacak. Yani Tokyo olsak 30 milyon olacak. Demek ki bu insanlar artık kentli ve buradalar ve bu kadar nüfusun kentini benimsemesi için gereken süreler de geçmekte. Bu sürelerin içinden bu insanlarımız bizler yeter. Bir şeyleri daha iyi yapalım. Yeter yeşil alanlarımızı koruyalım. E, depreme karşı hazırlık yapalım. E, kararların verilmesine kat katılalım. E, karar e, şu andaki karar alma süreçlerini bu ben yaptım olducular falan ne geldi yani bıktık İşte geçen Mayıs Haziran ayındaki Tepkilerin önemli bir bölümü de bu değil miydi Yani ben bunu doğru gördüm Yaptım ben yönetirim Yok kardeşim sen orada görevlisin Hizmet etmekle görevlisin Lütfen Bütün paydaşları kat şu işe Bak şimdi Transparency International Diye bir örgütün Türkiye'de şeffaflık derneği var Bunlar Change.org'da Change.org sitesinde Yöneticilerin ve birinci dereceden akrabalarının mal varlıkları saydam bir şekilde e, bilinsin e, insanlar onları izleyebilsin diye bir imza kampanyası başlattılar. Çünkü dünyada böyle yürüyor bu iyi ileri ülkelerde. Bizde bir e, mal varlığı bildirme yükümlülüğü var yasal ama bugün gizli. Neden gizli? Ya yani Nasıl artıyor? Nasıl zenginleşiyor? Küçük bir örnek ama işte hediye meselesi tartışıldı yakın zamanlarda. Hep de tartışılır. Ya Almanya'da Cumhurbaşkanı mı ne e, istifa etti? 750 euroluk bir uygunsuz ödeme veya hediye nedeniyle yanılmıyorsam. Yani bunları gerçekleştirmek e, olağanüstü bir şeyler ki ki. E, değişen İstanbul'da haklarımızı tanımlamak istiyoruz. Ya bugün işte yaşadığım semtte Afet yoludur, park edilmez diye tabelalar var. Yerinden kımıldamayan arabalar var orada. Yani bunları oraya o tabelaları asmak, dekor yapmak için değil ki. Onlar gerçekten ihtiyaç olduğu anda hayati e, sonuçları olacak kararlar. Neden uygulanamaz bu? Yani e, zam, zaman zaman çok kadar hani, e, takip ediliyor ama böylesine hayati şeylerde kuralların eğilip bükülmesi, uygulanmaması... Hayatımızı zınlarına çeviriyor. Bütün bir ulaşım meselesi şehrin gerektiği gibi tartışılamıyor. Yani ben hala otomobilin teşvik edildiği iş, köprüler, tüneller, tüneller meselesi görüyorum ki bunun şehircilik uzmanları, ulaşım uzmanları uyarıyorlar. E, ulaşımda arabayı, lastik tekerlekli ulaşımı teşvik etmemek lazım. E, İstanbul'un bir dünya mirası olması gerçeği. Yani bu İstanbul biz işte 2000 yıllık şehir diyorduk şimdi yeni bulgularla bu 8000 yıla kadar uzadı hatta Ve onun üstüne bile çıkıyoruz tarih de, deryası yatıyor bunlar bu şehrin sadece bizim yaşadığımız ömrümüzle sınırlı olmadığını hatırlatmalı bize dolayısıyla buralarda verilen planlama kararları inşaat kararları efendim altyapıdaki yapılan bir takım uygulamalar yani halıçte içimize sinmeyen o çirkin diyeceğim köprü, metro köprüsü falan bunlar böyle e, kara kucak olmamalı. E, geleceği birlikte düşünelim. Yani bunların planlanmasına katılmak, bu bu paylaşımına tabii herkesin her konuda hem fikri olması meselesi değil ki bu. Ama katkıyı almadan ben yaptım oldu. Vay sen bana bir yorum getiriyorsun. Demek ki başka bir tarafsın. Filan Efendim biz 4 yıllığına geldik, hemen 4 yılda ne yapabileceksek? Bunlar önce kafamızda değiştirmemiz gerektiğini düşündüğüm hatalı saplantılarımız. Bunu da kentliler olarak algılayıp sahiplenirsek yöneticilerin bunlara etkilenmemesi mümkün değil. Bu belediye meclislerini filan bizim insanlar olarak oy veren vatandaşlar, vergi veren vatandaşlar olarak... Sürekli e, takip eder bir durumda olmamız lazım. Bunun için meslek örgütleri, siyasi partiler için mutlaka bir takım mekanizmalar kurmalar. Ben böyle düşünüyorum. Evet, zaten bu evet. sözleşmenin e, en önemli noktalarından biri de e, son satırları, son iki satırı. E, yani meselenin sadece yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı. E, benimsemelere değil aynı zamanda e, sözleşmeyi imzalayan imzalamayan seçilecek yöneticilerin e, bir anlamda izlenmesini de sağlayacak bir mekanizmanın e, geliştirilmesini evet. e, söylüyor Çok ki önemli. zaten e, başka türlü de katılımı sağlamak mümkün değil yani belediye meclis toplantılarına e, girilmediği takdirde oradaki e, gündem ve konu e, Kamuoyuyla oyuyla... E, ...paylaşılmadığı takdirde... Ki... ...yayın var ya, bu, evet. mümkün bu. Evet, mecliste ya olduğu bu... gibi... E, ...aynı şekilde... ...rahatlıkla... E, ...belediye Radyodan, meclisleri evet, de... ...yerel televizyondan bunlar mümkün... Bunu... ...yani neticede doğru bir adam seçtik... ...işler iyi gitti, meselesi değil bu. Evet. Hatalı davranışları en aza indirecek... ...engelleyecek ve... E, paylaşımcı, katılımcı bir ortamı sürekli kılacak bir yaklaşım dizisine ve mekanizmalara ihtiyacımız var. Evet. Peki. Ee, çok teşekkürler Argun. Ee, görüşlerini bizimle paylaştığın için e, stüdyoda olsaydık burada konuşacaktık. Ama uzaktan da sesin evet. çok iyi geldi. Ee, tamam. Çok çok teşekkürler. Sana da kolay gelsin. Sağol. Görüşmek Hoş üzere. İyi günler. Evet efendim, bugün Altın Saatler programında e, birinci bölümde Profesör Dr. Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Ve ondan 2013 yılı depremselliğine ilişkin bilgileri aldık. E, arkadan sizlere sözleşmenin tam metnini okudum. Tekrar e, hatırlatmak istiyorum. İstanbul Hepimizin.org sitesine... E, girdiğiniz takdirde bu sözleşmenin metnine ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda imzalamanız için de Orga yönlendiren e, kırmızı bölümü göreceksiniz. E, programımızı bugün bir müzik parçasıyla tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.